Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Bu akşam 2012 yılının zannediyorum en iyi... Ee, ...öykü kitaplarından birinin yazarı olan Birgül Oğuz ile birlikteyiz. Birgül hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, çok yakın zamanda geçtiğimiz hafta e, kitabını edindim ve... E, ...şöyle gece yatmadan önce şöyle bir okumaya başlayayım diye... E, elime aldım e, ama bitirmeden uyuyamadım. Hakikaten e, son derece bir anda e, okuru içine alan ve e, sonuna kadar... ...bitirmeden e, kendini bıraktırmayan bir e, dilin var. Birkaç arkadaşımla da e, konuştum. işte bunu e, kitabı e, okuyan... ...bu arada kitabın adını söylemedim ben değil mi hala? Hah kitabın <gülüyor> adı. E, hah'ı e, şu anda okumakta olan birkaç arkadaşımla e, konuştum da... ...şey diyorlar. Ya benim gibi hakikaten bırakmadan... E, ...elinden bırakmadan e, bitirmişler bir nefeste... ...yahut bitmesin diye... Ee, ...böyle sadece öykü bittiğinde kapatıp e, sonra tekrar yeni e, öyküyle devam ederek okumuşlar. Böyle bir e, metninde nasıl bir şey varsa artık insanlarda böyle bir etki yaratmış. Biraz e, hafif patetik bir metin tabii e, anlıyorum. Bir taraftan da metnin okuru ambalaj edebileceği <gülüyor> e, duygusu da var içimde. Hani ara ara bir durup belki soluklanmak gerekiyor ya da belki ben öyle yazdığım için onu böyle hissediyor olabilirim. Ama evet. Ve anladığım kadarıyla yani metninden e, çıkardığım kadarıyla e, yazıyla metninle e, varoluşan bir ilişki kuruyorsun. Özellikle, Doğru mu acaba? E, belki bu metin için evet bunu söylemek mümkün. Yani e, metnin genel duygusunu Yaz oluşturduğu için e, benim sürecimde yazıyla tutulan bir şey oldu yaz. Tam da bu nedenle belki böyle bir e, ontik bir yanı var metnin, evet. E, yani ancak yazarak, sanki ancak yazarak yaz tutmak mümkündü. E, böyle can canhıraş bir durum vardı ortada. Bir proje metin değil tabii ki bu. E, bu yüzden öyle sanırım, evet. Bir anlamda yazıyla kendini sağaltmaya çalıştığını söyleyebiliriz herhalde. Sağaltmaktan kasıt rehabilite etmekse bundan emin değilim. Yani, yani rehabilite ya da atlatabilmek mi demek lazım. Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Belki de anlamak diyelim. Ya da evet, evet. yani yüzleşmek, anlamaya çalışmak. Yani yaz tutmak imkanlı mıydı değil miydi ee, yazının yazı nasıl bir şey? Ee, yazı deneyimlemenin bir yolu olarak yazı nedir? Aslında bu soruları sorduğum bir süreçti tabii. Ee, hahı yazdım e, süreç. Üç yıl kadar bir süre. Peki o soruları ben sana yönelttiğimde... ...o soruları ben sana yöneltirsem... Hangi soruları? Yani e, yazarak yaz tutmak meselesini. Ee, çok zor bir soru... Ee, Yasla ya nasıl ilişkilendiğimize göre değişiyor sanırım. Benim tabii çok kendi özelimde konuşmak zorundayım burada. Yanıtlaması o kadar güç bir soru ki. Ya da o zaman şöyle genişletmeye çalışayım. Hani doğrudan sonuçta öznel bir deneyime dokunarak değildi. De ...hani yakın yıllarda, bu yıllarda işte bu içinde bulunduğumuz özellikle 3-5... E, yıldır hep bir e, şey edebiyatı geziniyor ya e, toplumsal yüzleşme işte e, tarihimizle yüzleşme kıyımlarla vesairelerle e, işte vaktiyle ve hakkıyla gömülmemiş e, olanların yeniden e, şey e, geri dönmesi e, hali. Daha e, psikanalitik bir taraftan e, şey yaptığımızda baktığımızda hı hı. geri dönmesi hali vesaire e, hep işte bu tartışmaların vesairelerin içerisinde. Çünkü işte vaktiyle biz bunların e, hakkıyla yasını tutmadık ve hakkıyla e, gömülmesine izin vermedik politik ve e, konjonktürel bir takım e, nedenlerle. E, o yüzden şimdi bunlar yeniden... ...şey yapıyorlar... ...hortluyorlar... Evet. ...gibi bir şey var... ...hani işin bu yanı üzerinden... ...belki konuşmak daha rahat olabilir... ...evet bu usulüne göre... ...gömülmeme evet. hali ve usulüne göre... ...gömülmemiş olanın geri gelmesi... ...belki meseleyi daha sanatsal olarak... ...sanatsal bir yere çekmek istersem... ...aklıma gelen isim Mark Nişanyan oluyor... ...belki hmm. hani haberdarsındır onun... ...2011'de Türkçe olarak... ...ayımlandığı Edebiyat ve Felaket... ...adlı metni... Yaz tutmanın imkansızlığı üzerine bir metinde aslında ve orada şunu dillendiriyordu. Tabii bunları okumak benim için özellikle HAH'ı tamamlamak üzere olduğum bir sürede beni çok şaşırtmıştı. Çünkü şunu söylüyordu, bunu felaket edebiyatı bağlamında söylüyorum. Tanığın yani bu felakete tanıklık etmiş kişinin evvela onun psikolojik bütünlüğünü ve dilsel bütünlüğünü hedef alan bir şiddet... Evvela tanığı yok etmiştir. Dolayısıyla ortada bir dil yoktur. Yani tanığın tanıklık edebileceği bir dil kalmamıştır. Ve devamında da şunu söylüyor. Yani bunu ancak edebiyat. Yani edebiyatta dil kendinde araç ve amaç olduğu için. Edebiyat zaten kendi dilsel. Edebiyat dilin sınırlarında bir deneyim olduğu için. Ancak o. Bunu üstlenebilir yani tarihsel belgeler tanıklıklar e, ya da işte kurban anlatıları ya da işte gaddarlıkların bir e, çetelesini çıkarmak değil ancak edebiyat bu dilsel bütünlüğün yok edilişini demonstre edebilir hani tekrar gösterebilir e, o deneyimi yeniden açabilir onu fırlatabilir aslında şimdimize konformizmimize e, bu yüzleşemememize e, gibi felaket edebiyatı bağlamında durum bu yaz edebiyatına e, gelince orada işler biraz daha değişiyor. Ee, yani kişisel yas tabii başka bir süreç ama ben orada yani yasla melankoli arasında bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve Freud'un yaptığı tanım üzerinden gidecekse meğer hani melankoliyi patolojik e, yası da sağlıklı e, olarak nitelendireceksek yani melankoli bloke edilmiş yassa eğer bu sağlıksız bir şey rehabilite edilmesi gerek. Yani yas süreci zaten zorlu bir süreç e, yas sürecinin bitmesi tamamlanması yas tutan kişinin yeniden dünyaya iliklenmesi e, gerekir. Süreç böyle olması e, gerekir. Ama oysaki melankolide durum bu olmuyor. Tam da bu noktada ben özellikle hani e, 1981'de doğmuş biri olarak. E, yani o darbenin üzerine doğmuş darbe çocuklarından biri olarak. Kişisel tarihle işte devletin devlet şiddetiyle devlet şiddeti bizim eviçlerimize kadar sızmış bir şeydi. E, bununla hesaplaşmanın yolunun aslında o türlü bir yaz tutmak değil de yani yüzleşmek işte. Onları alıp usulüne göre gömmek değil de aslında tam da Benjamin'in sözünü ettiği gibi daha melankolik bir dirençle yani onu geçmişin enkazını düzenli aralıklarla buraya fırlatarak geçmişin kefaretini aslında kefaret ödenemeyecek bedel demektir. Yani ve Benjamin özellikle kefaret sözcüğünü kullanıyor tabii tarih tezlerinde özellikle. Kefareti ödenemeyecek olanı ödemeye çalışarak e, yaşamak. Bunca şey olup bittikten sonra hani bunca e, mezarsız ölü ya da işte usulüne göre gömülmemiş ölüler e, varken e, yapılacak şey sanırım e, bu türlü bir yüzleşme değil de Hani böyle bu Aarşvis'in müzeleşmesi gibi şeyler bana açıkçası çok da ikna edici gelmiyor. Bu ve benzeri şeyler. E, melankolinin bize açtığı devrimci bir alanı. Ee, belki yazıyla kurmak bunu yeniden hatırlatmak gerek diye düşünüyorum ee, yani yaz mı melankoli mi densem ana 21. yüzyılda sanırım e, ben melankoliden yana e, tavır alacağım ee, açıkçası kendimden kişisel olarak zaten o süreçten geçtiğimi düşünüyorum o halde bunun üzerinden şimdi senin söylediklerin üzerinden bir yandan da e, şeyin Freud'un ve Lacan'ın e, şeylerini düşünürken e, hani Freud'un Evet işte melankoli şeydir, hastalıklı bir durumdur ve rehabilite edilmesi gerekiyor. Şey olan da yaz olan daha tırnak içinde normal olandır. Demekteki şeyi aslında hani nevrotik yapıdaki dünyanın içerisinde nevrotik olan yaz tutmak ve yoluna devam etmektir. Hayata devam etmektir ama melankolik daha işin psikotik tarafı. Ha şimdi anladım evet. O nedenle e, hani nevrotik dünyada nevrotik olmaya devam ederek e, hayatta kalmak yerine e, özellikle de edebiyatın e, şeyini yanına alarak e, gücünü yahut alet edebat çantasını e, yahut bastonunu neyse bunun adı ne diyeceksek e, onu yanına alarak belki psikotik bir noktadan bu nevrotik dünyaya e, edebiyatı bir direnç olarak... ...kurabileceğimizi anlıyorum senin söylediklerinden. Tam da demek istediğim buydu yani dünyanın dünyasallığını bu halini bu, bu mutlak faşizmi aslında gündelik evet. dilimize sirayet etmiş bu mutlak faşizmi... ...değiştirilemez bir şey olarak görmemek aksine yani onun aslında açılmış bir çağ gibi tıpkı açıldığını seyrilik bir malzeme olduğunu görmek gerek. Bunun için bunun dışında olmak gerek. Bunun içinde tabii ki anti konformist olmak gerek. Yani edebiyatı konumlandırdığım yerde benim tam da böyle bir yer. Yani anti kapitalist, anti konformist e, hangi malzeme ile başa çıkmaya çalışıyorsa, malzeme diyorum yanlış sözcük oldu aslında. Her neyle başa çıkmaya çalışıyorsa bunu buradan e, yapmaya çalışan bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani yazının alanı özünde böyle bir Özgürleşme etiğinin, böyle bir öznelik etiğinin aslında e, deneyimleneceği yer. E, sanki bunu savunmak gerekiyor. E, böyle olunca tabii hani e, yani güncel edebiyattaki bazı metinlere e, kuşkuyla bakmamak mümkün olmuyor tabii ki. E, bunu hani dünya çapındaki bütün metinler için söylüyorum. İşte postkolonyal metinler için söylüyorum. Postkolonyal olarak adlandırdığımız <gülüyor> metinler için söylüyorum. E, evet, evet. Bir devrim sahası gibi şey, şey yapmış oldum, tanımlamış oldum şimdi edebiyatı. Ama aslında evet. öyle değil miydi? Evet. Aslında sadece <gülüyor> edepli terbiye yani. edilmiş söz değil tabii edebiyat. Evet. evet. Yani. Ee, şimdi şeyde de çünkü e, Notos dergisinin bu son sayısında seninle e, senden bir e, zannediyorum metin e, istenmiş e, evet. okuma önerileri. E, şeklinde e, orada <gülüyor> yani Notos Derkisi'ne şimdiye kadar e, bu köşeye e, yanıt verenler arasında en en azından benim açımdan derli toplu ve dolu dolu e, yanıt veren işte bir iki e, kişiden biri e, olduğunu görüyorum. Evet. E, orada da mesela şeyin e, Leyla bilin üç başlı ejderha e, kitabını öneriyorsun ve bunu e, şey yaparken de önerirken de. Hiçliğe ya da e, abise ya da bireysel kolektif bilinç dışına fırlatılıp atılmış olanın usulüne göre gömülmemiş olanın az önce <gülüyor> üzerinden geçtiğimiz e, edebiyatla yeniden su yüzüne çıkıp çıkmayacağını rehabilite edilip edilemeyeceğini, yıkımın dilini e, ve sentaksını kullanarak sorma cesaretini azmini gösteriyor diye e, tarif ediyorsun Leyla Erbil'i. E, şimdi senin için tabii ki bir Henüz e, ikinci bizim elimizdeki en azından e, ikinci metin. E, bundan önce 2007 e, yılında Fasülenin Bildiği e, adlı e, kitabın çıkmıştı. E, ama zannediyorum e, en azından bir e, şey olarak his e, olarak e, Leyla Erbil'in üç başlı ejderhası için söylediklerini... E, Belki bundan işte on sene sonra, yirmi sene sonra neyse bilmiyorum. Ee, o zaman e, bir dergide birisine okumalar önerildiğinde vesaire yapıldığında... ...senin bir metnin için e, belki bu söylenecek gibi hissediyorum. Ay aman e, çok, <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> yani bunu bir e, şey olarak söylemiyorum tabii ki. Ee, ee... Ben tabii neyler bile e, yani... O cümleleri bir tür hayranlıkla da söylüyorum. Yani tehlikeli anlamıyla hayranlık değil ama hı hı. E, çok sevdiğim ve hani gıptayla e, baktığım biri hiç, olduğu için. Umarım ama tabi Leyla Erbil bunu e, bütün e, külliyatıyla yaptı evet, aslında. Evet. Üç başta ejderha daha çok belki hani yaz tutan bir metin olduğu için özellikle yazı yazıyla tutmaya çalışan bir metin olduğu için bu seçkiye hemen geri verdi. Ama tabii onun bütün metinleri böyle. Hem dilsel olarak her anlamda böyle. Yani etik ve estetiğin bence Türkçe edebiyattaki en müthiş buluşmalarından biri. Onun bütün külliyatı. Kesinlikle öyle. Çünkü e, şeyi e, hani yet, yani, ilerleyen yaşlarından sonra e, önceki külliyatında kurduğu e, dili e, zaten ömrü boyunca yıkıp yıkıp yeniden kurmuş bir yazarın ama yine de ilerleyen yaşına Rağmen oturup bir kere daha e, yıkmaya çalışmasının en büyük göstergelerinden biri e, zannediyorum biri işte Leyla Erbil'in son kalan e, evet. kitabı e, diğeri değil bu aralar e, şey e, elimize ulaşan e, Orhan Duru'nun az romanıdır. ...gibi ha, onu, geliyor bana. yani okumadım da yazık ki bir şey söyleyemeyeceğim. O, ee, yani taze bitirdim. E, hakikaten şey yani e, 70'lerinde e, yani biri vefat etti... ...biri hala başımızda. <gülüyor> e, iki yazar için hakikaten e, bu çok önemli çok geliyor önemli, bana. Çok önemli. Yani, tabii ki. Müthiş önemli bir şey ve az olan bir şey. Orada inanılmaz bir e, sanatsal dürüstlük ve direnç var. Ve tabii ki e, bir hakikatçilik var aslında. Ha, işte. Evet. Evet. Yani aslında şeyden beri en baştan beri işte nevrotik psikotik ayrımından beri kurduğumuz şey aslında etik ahlak, konformizm, antikonformizm vesaire meselesine gelip dayanıyor Evet ve etik öznenin psikotik addedildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar korkunç bir şey aslında yani bu sözcükler. E, Leyla bile psikotik demek mesela öyle bir şey demiyoruz tabii ki de neredeyse oraya gidiyor. Hayır ama değil tabii ki aslında. Ama nevrotik dünyada psikotik olduğu için evet. Allah'tan da öyle e, <gülüyor> demek lazım. buna sevinecektir zaten evet, hoşuna yani. gidecektir. Evet. Ki kendisi de zaten işte yıllar önceki bir soruşturmaya verdiği yanıttan hatırlıyorum. Hani Türkiye'de etik diye bir şey hiçbir zaman olmadı şu anda da yok. ...bir gün olması gerekiyorsa eğer o etik kurulun, kurulu da ben kurarım... ...içinde kimlerin olacağına da ben karar veririm diye gayet net bir şekilde şey yapmıştı. Evet ki bunu muhtemelen kibirden değil çaresizlikten yapıyor. Tabii tabii yani evet. son derece şey humorik bir noktadan bunu söylüyor tabii ki. Yoksa biri gidip Leyla bile evet hakikaten düşündük de etik kurulu bir kursanız dese... Devrim mahkemesi şeyle, gibi ...şeyle süpürgeyle kovalar edildim yani. evet. Peki ben e, sohbetin şeyine e, kendimi fazla kaptırdım programdayız şu anda. E, öykülerin tamamı e, ayrı ayrı okunabileceği gibi e, aslında baştan sona bir anlatı e, olarak da okunabiliyor hahtaki e, öyküler. Üç ayrı e, ana bölüme e, ayırmışsın. Birinci bölüm tuz ruhun ikinci bölüm dan. ...üçüncü bölüm Suruhu. Ee, ve bütün hepsinde... E, ...bir e, şey var. Bu işte en baştan beri konuştuğumuz aslında... E, ...babanın kaybının... E, ...üzerine yaşanan... E, ...uzatılmış yaz... ...yahut melankolik bir... E, ...hal var. Ama bir yandan da... E, ...hani bunların haricinde... E, şey hissettim. Belki de galiba e, o nedenle e, metni elimden bırakamadım. E, yıkılmış bir dünyayı yeniden e, çatmaya çalışma çabası gibi bir his edindim. Yıkılmış dünya... Yani yıkılmıştan kastım şey paramparça olmuş, dağılmış. E, bunu hani siyasi bir yerden mi söylüyorsun yoksa... Hem siyasi hem de e, zihni yani şey e, ruhani açıdan. Evet e, belki kurtarma demeli. E, evet yani. evet. E, birkaç parçayı en azından oradan evet. e, kurtarma ve şöyle koynuna sokup e, oradan kaçma e, isteği olabilir evet. Çünkü yani tabii burada aslında e, bende yeni yeni olan bir şey, bir kuşak fikri de e, oluşmaya başladı. Bu, bu yaşlarda herhalde herkesin başına gelen bir şey bilmiyorum. E, Yolun yarısına yaklaşıyorken evet. tabii ki, öyle şeyler oluyor. <gülüyor> Aynen öyle. E, i̇ster istemez insan hani e, kendi ebeveynlerinin hayat diline bakma ihtiyacı da duyuyor. E, o... o Galiba ben yine isterim, burada şeyden söz ediyorum yani 70'lerdeki e, sivil toplum hareketleri e, bunların gücü e, oradaki hayat dili oradaki e, üretim ve tüketim ilişkisi e, bütün bunlar ve e, birazcık sanki her şey olup bittikten sonra e, hafif çorak bir ülkeye e, fırlatılmışız gibi geliyor. Kendi kuşağım için de böyle bir şey böyle bir duygu içindeyim galiba. İşte o geçmişin enkazından bu çorak ülkeye bir şeyler fırlatma arzusu mudur? E, oradan alanmak mıdır? E, bir tür iştah mıdır benimki? Açlık mıdır? Hiçbir fikrim yok. Birazcık zavallıca bir şey olduğu ortada açıkçası. E, hani başkalarının hayallerini kurmaya çalışan yani ya, da, ya da başkalarının korkularıyla zaten büyümüş e, çocuklar olarak... ...garip bir çoraklık bir boşluk oldu galiba bizim hayatımızda. Yani e, apolitikliğimizi de zaten aslında hayattan kopukluğumuzla e, açıklamaya çalışıyorum. E, böyle. Aslında e, şimdi başka bir şey söyleyecektim ama e, apolitiklik deyince şey yaptım. E, evet yani bizden önceki e, neslin çocukları olarak biz büyürken... Ee, ...bize o kadar bu nesil apolitik, bu, bu nesil apolitik e, dendi ki... Evet. E, ...apolitik dene dene biz politize olduk ama asıl apolitik nesil şimdi geliyor gibi geliyor bana. Ya da bunu herkes bir sonraki kuşak ya için biz, söylüyor evet, acaba? Ya da öyle bir şey. <gülüyor> evet olabilir. <gülüyor> bunu söylediğimize göre biz yaşlandık mı acaba? Olabilir. <gülüyor> yani çünkü şeydeki... E, Şimdi tam sen onu söylemeden önce e, kitapta şeyi şu satırı bulmaya çalışıyordum. De adlı öyküne şöyle giriyorsun. E, ben de Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerine doğdum. Sene 1900 Eylül diye giriyorsun. Tam da işte e, aslında bizim neslimizin e, evet. özeti. Evet. Bu iki e, cümlecik. Evet bu bir de tabii Özge Dirik'in e, şiirinden de bir bölüm. Hı hı. O da e, Akran e, bizlerle ve Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerine doğdum. Kıçımda 80 ihtilalinin işte... Kara kara puntoları diye müthiş güzel bir şiir. Evet aynen öyle yani aslında ben hani apolitiklik derken bir tür hayattan kopukluk olarak söylüyordum. Yani üretim ilişkilerimiz çok problemli. Müthiş bir tüketim diliyle kuşatılmış halde olduğumuz için aslında apolitikliği yani sanki siyasi olmayan gibi algılıyorsam ama ben özel alanında siyasi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla birine apolitik demek aslında olacak iş değil. Bir tür kopukluk sanki demek daha doğru olacak bir tür kopukluk, tükettiğini üretememe hali e, gibi bir şey. Evet çünkü yani üretim denilen şeyin e, şeyiyle, doğasıyla kurduğumuz ilişkiyi baştan sona e, dağıtmış haldeyiz gibi geliyor bana. Evet. Yani tüketim... E, tüketilmeyeceği sürece e, herhangi bir şey üretmemek Evet aynen öyle. E, üzerinden gidiyoruz ya ki çok... e, zaten geçmiş olsun Aynen öyle geçmiş olsun <gülüyor> gibi bir e, hal söz konusu yani e, özgediri de böylece e, anmış oluyoruz Aslında adını ama e, bu vesileyle kitabın içerisinde e, özellikle ittalik e, yazılan kısımlarda e, bir dolu e, şey var ...adını anmaksızın ama tam da hakkıyla işte o metinler arasılık denilen şeyin göndermelerini vesairelerini görüyoruz. Ama işte o proje kafalı bir takım yazarların metinlerinde bunlar son derece sırıtan bir halde... ...evet işte şuraya Oğuz Atay'dan bir şey attırdım <gülüyor> mı süper olacak bu falan şeklinde konulan şeyler olduğu belli oluyor, sırıtıyor... Ee, ama senin metninin içerisinde e, o cümle daha önce yazılmamış olsaydı dahi bu cümleyi şimdi zaten bir gül yazacakmış belli ki Hayır. diyerek e, okuyoruz. O yüzden e, hiç sırıtmıyor. Çok teşekkür ederim. Hep, e, yani beni biraz da o metinler yazdı. Ee, bu da bundan kaynaklanıyor sanırım. Yani bu burada çok şık durur diye koyduğum bir e, alıntı olmadı. Yani bu sebeple herhalde belki de bir Joyce alıntısından sonra bir kazancı bedihten <gülüyor> bir, bir şey gelebiliyor. Ee, tam da bu sebeple yani ben biraz da onların ürünüyüm zaten. Yani benim hayatım dediğim şey de aslında Metin gibi bir şey. Ee, sanki o da bir Metnin yazdığı bir Metin. Hah. Ee, belki de bu yüzden böyle oldu. İşte yani programın evet. en başında e, hani metninle o, e, varoluşsal e, ontolojik bir ilişki e, kuruyorsun zannediyorum derken aslında metinlerle evet. e, tarafı da var e, o cümlenin işte. Ve şu da bir gerçek ki e, anlatı dediğimiz şey yani biz onu anlatırken o da bizi anlatmaya başlıyor. E, bu e, müthiş bir döngü yani yazarken bir insan yazdığı metin eğer onu değiştirmiyorsa yani sadece yazar metni değiştirmiyor metin de yazarı değiştiriyor. Sanki yazma süreci tam da böyle bir şey. E, metnin ve yazarın karşılıklı olarak birbirini değiştirdiği... ...sonra da tabii yazarın fırlatıp atıldığı bir süreç. Şimdi sen cümleyi şey yaptın ama... ...ben bir yandan bi, bi, bi, bir cümle var... E, ...onu bulmaya çalışıyordum, bulamadım neyse. E, onu da artık bilahare şey yaparız... <gülüyor> e, ...konuşuruz, gülmeyin. İçeridekiler gülüyorlar bana sayfayı bulurken... E, <gülüyor> ...şey yaptığım için, boşluk verdiğim için... Ee, Birgül katıldığın için çok teşekkür ben ederim Ben teşekkür ederim ee, Hakikaten yolun açık olsun ve e, Senin gibi yazarlar edebiyatımızda daha da çoğalsın diye e, ümit ediyoruz Estağfurullah çok teşekkürler ee, Efendim bu akşam Birgül Oğuz ile e, 2012'nin en iyi e, öykü e, metinlerinden Öykü kitaplarından biri olan HAH üzerine e, sohbet ettik Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere İyi akşamlar